kapustal diye bana s, maman. Les hommes qui passent tout son musicien, artiste, Les hommes qui passent, maman, toujours une jolie chambre avec maman. Sarah Marie passe des envies d'océan. Les hommes qui passent pourtant, qu'est-ce que j'aimerais envolier pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, n'ont jamais rien que l'argent. Les hommes. Ah, ma maman. L'ennui d'amour sont des étoiles qui laissent Maman. Les amours sont toujours ceux qui ont gardé un Qu'est-ce qu que je m'en fous pour un mois? Les ombres qui maman jamais oublier l'argent Les ombres qui passent maman On des qui sont un peu maman qui blanc Meleş, her gün, benim rüyalarım ve endişelerimden. Erkekler geçiyor, yine Merhabalar, ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca hayranı bulunan Patrice Kass'ın kariyerini gözden geçireceğiz. Onun ikinci albümünde yer alan "Lezom Kipas" adlı şarkının 1998 yılına ait bir konser kaydıyla yaptık açılışı da. Evet, 1966'da Alman kökenli bir anne ile Maden işçisi bir babanın en küçük kızı olarak Fransa'nın Almanya sınırında bulunan Mozel kentinde doğmuştu Kaas. 8 yaşından itibaren yaşadığı bölgedeki tüm şarkı yarışmalarından ödülle ayrılmaya başlamıştı küçük kız. 13 yaşına geldiğinde bir kabarede düzenli olarak sahne almaya başladı. Kendisini izlemeye gelenlerin karşısına 7 yıl boyunca klasiklerin yanı sıra dönemin popüler şarkılarında içeren bir repertuarla çıktı Patricia. 1985'te yapımcı François Bernheim'in dikkatini çekti. Bu sayede Bernaim'in yanı sıra Gerard Depardieu'nün eşi Elizabeth Depardieu'nün de imzasını taşıyan ilk single'ı Jaluz'u kaydetti. Pek fazla dikkat çekmedi bu 45'lik ama Patrice'a en azından birkaç televizyon programında boy gösterme imkanı sundu. Bundan iki yıl sonra yani 1987'de söz yazarı Didier ile tanışması... ...başarılarla dolu bir kariyerinde başlangıç başlangıcı anlamına gelecekti. Barbolivie'nin onun için yazdığı otobiyografik parça Mademoiselle Chant le Blues... ...Patrisya'yı Julie Pietri'nin açılış şarkıcısı olarak Olympia sahnesine taşıdı. 1988'de yayınlanan ilk albümü de Dalmine, Venüs, Dezabribüs, Mon Mua ve midi gibi parçalar sayesinde o yıla damgasını vurdu. Şimdi bu albümün isim şarkısı olan Mademoiselle Chanté Blues'u dinleyeceğiz. Didier Barbelivien, livien sesini ilk duyduğunda ona blues söyletmek lazım demiş. Aklına Emily Bonnet'e vermek üzere yazdığı bir şarkı gelmiş o anda. Bill Holiday'in hayat hikayesini anlatan 1972 tarihli Lady Sings the Blues adlı filmden esinlenmişti bu şarkı için Barbelivien. livien Bonnet bu şarkıyı seslendirmek istememiş, böylece Patrice Cass kaydetmiş parçayı. Ve 1987 Nisanında yayınlanan 45'likle büyük ses getirmiş. Şimdi dinleyelim bu şarkıyı 2000 yılına ait bir canlı performans kaydıyla Mademoiselle Chant le Blues. You know que la noce du côté dans Et en a qui dans la la de jouer les Marie, mon amoiselle chante pas trop chante le You know, huit par jour qui sur des machines. You know qui va qu'il j'lance jusqu'on s'imagine mademoiselle chaux de bleu tu es pas jaloux mademoiselle badion moi The blues Patricia dinledik Mademoiselle Chant de Patricia kalbi kırık kadınların umutsuz aşk hikayelerini anlattığı şarkılarıyla akıllara ilk etapta Edith Piaf'ı getiriyordu. Diğer yandan Alman kökenlerine borçlu olduğu düzgün fiziği ve asaletiyle de sahnede Marlin Dietrich'i anımsatan bir portre çizmeyi başarıyordu. 1989'un Şubat ayı onun için arka arkaya gelecek bir dizi prestijli ödülünde başlangıç tarihi de aynı zamanda. Önce Umut Vadeden kadın şarkıcı dalında Victoria Dela Müzik bunun ardından da sırasıyla Sakem, Charles Crow Akademisi ve Arefi ödüllerine layık görüldü Patricia. Kısa sürede hem Avrupa çapında hem de Kanada ve Japonya gibi deniz aşırı ülkelerde şöhreti yakalamıştı. 1990'ın ilk aylarında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan hayranlarıyla buluşmak üzere 16 ay sürecek bir turneye start verdi sanatçı. Piyasaya 1991'de çıkan Sendevi adlı albümse kalsın henüz 25 yaşındayken Fransız müziğinin devlerinden biri olarak görülmesini sağladı. E, bu çalışmasıyla ertesi yıl en iyi kadın şarkıcı dalında Victua de la Musik ödülü kazandı Kaz. E, Barbelü Wien, Bernay Mikilsen'in imzasını taşıyan e, programın açılışında dinlediğimiz Lezom Zomki Pasın yanı sıra Lantermandoside 5e ve Undernier Sömena New York gibi parçalar yer alıyordu albümde. E, her biri insanın aklında adeta siyah beyaz film kareleri yaratıyordu bu şarkıların. Bu albümden bir parçayla devam edelim dilerseniz şimdi programa. Sözü ve müziği Didier Barbolivien François Bernheim ikilisinin imzasını taşıyor yine. Sözleri aynı zamanda Elizabeth Depardieu de katkıda bulunmuş. Her ikisi de suikast sonucu hayatını kaybeden John ve Bob Kennedy'nin anneleri ki kendisi 100. yaş gününü kutluyordu o sıralarda. Ross Kennedy için yazılmış bir şarkı bu. Kennedy Ross. Patrisya Kastan dinledik, Kennedy Rose. 1993 tarihli üçüncü albümü Jote d'Ivo, Patrisya'ya kariyerinin en büyük ticari başarısını getiren çalışma oldu. Fabrice Abulker, Mark Lavan ve Sam Bruski takma adıyla Jean-Jacques Goldman gibi isimler katkıda bulunmuştu bu albüme. Toplamda 2 milyon aşan bir satış rakamına ulaştı ve albümde yer alan Hotel Normandie, ...Andre Daniel en Lumière ve Il Modique Jossi Bell gibi parçalar kısa sürede birer klasiğe dönüştüler. Diğer yandan Abulker Lavuan ikilisinin imzasını taşıyan Rest Firma ...o ana kadar kalbi kırık bir genç kız imajı çizen Patricia'nın cinsel anlamdaki çekiciliğini de ön plana çıkarıyordu. Şimdi bu albümden bir şarkıyla devam ediyoruz programa. Ünlü bir film yıldızıyla ona hayranlık besleyen genç bir şarkıcının aşk hikayesini anlatıyor parça te dis vous ya da Türkçesiyle sana siz diyorum. Vous viviez comme un prince je chantais pour trois sous dans un bal de province et je rêvais de vous la fin du polar quand vous ne mourriez pas Comme je l'enviais la dame qui souriait dans vos bras Je vous aurais aimé avant de vous connaître Mais vous aurez connu avant de disparaître Je n'en suis pas peu fier, mais je tiens à en rire Entre toi et le poster j'ai du mal à choisir Et je te dis vous, ma vie s'éblouie Moi qui n'était rien Vous qui aviez tout Vous m'avez dit tu Et belle tout en noir Quand vous êtes venu M'écouter un soir C'était au mois de mai J'm'en souviendrai toujours J'étais morte d'angoisse Vous sachant là dans l'ombre Puis sont venues vos fleurs Et l'espoir d'un amour Vous le grand moi, la petite Soyez là si je tombe La gloire est si fragile Et bien moins que mon cœur On dit qu'elle est le deuil Éclatant du bonheur À la fin du polar Si vous deviez mourir J'essaierai, c'est promis De garder le sourire ve ben sana mı, beni seviyorsun? m écouter un soir Patrice dinledik Jötodi bu. Ee, az önce söz etmiştim ee, bu albümde Patrisia'nın cinsel anlamdaki çekiciliğini öne çıkaran bir şarkı yer alıyordu. Ee, 1997 tarihli Damashair adlı albümse neredeyse tamamen bu alana odaklanıyordu. Jean-Jacques Goldman imzalı Je Konetrin yanı sıra Dine Warren veya Lyle Lovett gibi Amerikalı şarkı yazarlarının kaleminden çıkan parçalar albümün bundan öncekilere kıyasla daha modern bir sounda sahip olmasını sağlamıştı aynı zamanda. Ne var ki kas hayranlarının büyük bir çoğunluğu bu ani imaj değişikliğini kolaylıkla benimsemeyecekti. Hayal kırıklıklarını tanıdık melodiler eşliğinde anlatan 80'li yılların sonundaki Patricia'nın yerini daha seksi ama bir o kadar da soğuk ve mesafeli bir kadın almış. Piaf'ın mirasçısının ditrihe dönüşümü ivme kazanmıştı. Şimdi bu albümden oldukça duygusal bir parça gelecek açık radyo mikrofonlarına. Şanson Sample yani basit şarkı adını taşıyor. Sözleri Lyle Lovett ve Philip Bergman'a müziği ise yine love ait. Bunun sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından Frans Öpücü kaldığı yerden devam edecek. <Gülüyor> C'est une chanson simple que je te donne Aussi facile qu'elle est tendre Tu sais ce sont parfois les mots très simples Les plus difficiles Regarde au bout de tes pas Le gouffre profond où sont jetés Toutes ces phrases qu'on ne dit pas Tous nos silences, je les pardonne Quand les ramées à la vie Par une chanson simple que je te donne toi qui fais mon meilleur ami Depuis que les années ont passé Niye sitem Si chaque instant est le regret. Si on ne se revoyait jamais. Quand tu penses à ce que tu aimes. Souviens-toi que je vis en toi.